Selamü alayküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymeti izleyenlerimiz ilmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alitlerligul TV.com.tr ve Lalegul TV WhatsApp hatından göndermiş olduğunuz sorularımızı İsmail Afıq Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizlerde sorularınızı yine buradan bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sizler için hazırlamış olduğumuz İlmi Al.com.tr sayfasından ya da Lalegul TV.com.tr sayfasından da yine daha önce yapmış olduğumuz programların tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Bir soru bir cevap şeklinde de yine bu soru cevaplara tekrardan ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Allah razı olsun. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz... Babamız uzun yıllar yurt dışında çalıştı ve memlekete temel olarak döndüğünde orada evlendiğini ve bir erkek kardeşimiz olduğunu arada bir söylüyordu. Ve bazen de bunu inkar edip böyle bir şey olmadığını söylüyordu. Babamız vefat etti. Sorumsuz, sorumuz şu, babamızdan kalan malı paylaşırken var olup olmadığını bilmediğimiz kardeşimizin hissesini ne yapalım diye sormuştuk. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Sualden anladığımız kadarıyla vefat etmiş olan kimsenin yurt dışında da bir takım taalluklarının olması ve bu taalluktan ortaya gelen bir çocuğun Tabi bunu bazı durumlarda da inkar ettiğinden bahsediliyor. Hmm. Yani e, yurt içinde olan varisler, babamız vefat etti, onun malını aramıza taksim edeceğiz. Ama eğer babamızın e, başka bir hanımdan eğer çocuğu varsa ona da mirastan pay düşmesi gerekiyor. E, bunu ne yapacağız diyor. Tabi burada e, bir, e, bu çocuk meşru yoldan olan bir çocuk mu değil mi? Yani nesep noktasında bunu hmm. bilmemiz gerekir. Ama biz sahip bir konuya hamledecek olursak nikahlı olduğunu varsayalım veyahut da adamın o çocuğun nesebini kabullendiğini varsayalım. İkinci bir durum çocuğun Müslüman olup olmaması. Zira gayrimüslim ise ve İslami olmayan bir beldede yaşıyor ise darları muhtelif olması da mirastan mahrum olması sebeplerinden bir tanesidir. Ama bütün bunlardan da öte zaten diyor ki böyle birinin varlığı dahi şüphelidir. Çünkü babamız bazen var diyordu bazen de yok diyordu. Ve bu şekilde ahirete intikal etti. E, tavsiyemiz araştırma imkanları varsa araştırsınlar. Ama bütün bunlara rağmen böyle bir şeye e, somut olarak e, bir bulun, bulgu söz konusu değil ise normal malı e, o kardeşleri yokmuş gibi hesap ederek kendi aralarında taksim etsinler. Ama yarın öbür gün böyle biri kalkıp gelecek olursa da o zaman şartlarına göre ne kadar pay almışlarsa onun payı da ne kadara intikal ediyorsa onu hesap etmek kolaydır. O farkı ona verirler. Ama şu an için zaten varlığı meçhul olan yani belki de böyle bir hiç yoktu. Babaları işte kendi kendine böyle bir şey dedi ki bazen inkar ettiğinden de bahsediliyor çünkü. Dolayısıyla yokmuş gibi hesap edilir. Miras o şekilde pay edilsin. Ama yarın öbür gün çıktığı zaman da ona göre artık hüküm değerlendirilecektir. Ama şu an için bir şey yokmuş gibi. Bu, yani onun hissesini kenara koyalım, bekletelim hı. denmez. Çünkü öyle birinin e, olup olmadığı bile daha belli değildir. Evet. Burada şey dediniz ya hocam, e, Nikah yoluyla bir kardeş edimek var ya da mesela bir zina yoluyla Allah mağazı böyle bir Ev şey oluşursa. olması varsa ondan sonra baba o çocuğun nesebini de kabullenmiyorsa zaten nesep e, o kişiden sabit olmayacaktır. Yani nesep sabit olmadığından dolayı da mirasçı olması zaten mümkün değildir. Yani e, fiziki olarak belki onun usulü olabilir, onun suyundan olmuş Hı -hı. olabilir ama e, baba nesebi kabul etmemesi ve ortada, ortada da nikahın bulunmaması e, dolayısıyla onun zaten mirasçı olmasına engel olacaktır. Hı -hı. Bir bu mesele var. Hadi biz bunları yine sahih hamledecek olursak nikah olduğunu, e, kişinin o çocuğun nesebini kabullendiğini düşünecek olursak da böyle bir kişinin varlığı bile daha kesin değil. Evet. Yani var mı yok mu belli değil. Hı -hı. Dolayısıyla e, muhtemel olan bir hükme binaen bir pay kenarda bekletilemez. Çünkü bekletilecek olursa bu payı e, isim olarak ne vereceğiz, bunu kim muhafaza edecek, kim ne mağlandıracak, burada ciddi anlamda sıkıntı, sıkıntı olur. Evet. Dolayısıyla yokmuş gibi hesap edilip dağıtılacaktır. Yani yarın öbür gün çıkarsa ona göre hüküm tekrardan şekillenecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. İnternette bazı alışveriş siteleri var. Bu sitelerde sanal mağazası olanlardan alışveriş yapıyoruz. İşte bir site indirim kuponu veriyor. Bu kuponları farklı uygulamalarla verebiliyor. Bu uygulamadan biri de satın alma yolu. Bizim indirim kuponu satın almamız ve bu kuponla ürünü indirimli almamız caiz olur mu? Bildiğimiz kadarıyla bu konu bizim danışmada da yani fetva hattında da irdelediğimiz haftalık olarak yaptığımız toplantılardan bir tanesini de gündemi meşgul eden bir konumuz idi. Orada arkadaşlarımızın yapmış olduğu araştırmalarda şöyle bir sonuç görmüştük. Bu indirim kuponu siz işte bir siteye giriyorsunuz, o siteden alışveriş yapıyorsunuz. Tabii site satan değil aslında, satıcı ile alıcıyı buluşturan siteler. Evet. O da kendince satıcılardan belli manada komisyonlarını alıyordur. Nasıl bir sözleşme anlaşmaları hmm. var, o konuda da vakfiyetimiz yok. Mesele şu, ben müşteri olarak bu siteye girip herhangi bir ürünü alıyorum. Bu ürünü aldıktan sonra veyahut da farklı bir takım formüllerle bana indirim kuponu verebiliyor. Ve buna belli bir zaman tayin ediyor. Diyor ki işte yıl sonuna kadar şu tip ürünlerde alışveriş yaparsan işte 20 lira indirimin var, 50 lira indirim var. Veya şu limite kadar bir alışveriş yaparsan ya da hediye şu kadar bir indirimin olacaktır. Şimdi bu indirim kuponunu elde etmek sualde de ifade edildiği üzere birkaç yolda olabiliyor. E, bu yollar e, bir klasik anlamda sizin yaptığınız alışverişlerden kaynaklı. Hı hı. Yani işte aylık şu kadar limitli bir alışveriş yaptıysanız size o kurum e, bir hediye çeki tarzında e, diyor ki e, herhangi bir ürünü aldığınız zaman şu kadar rakamda indirim hakkı size tanıyorum. Diyor ki bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Çünkü siz o hakkı alabilmek için ekstra bir şey ödemiyorsunuz. Evet. Normal, standart alışverişinizi yapıyorsunuz. Veyahut da kendi e, kurum itibariyle kendisinden alışveriş yapanlar arasında bir çekiliş yapıyor. Ama çekilişe girmek için siz ekstra yine bir bedel ödemiyorsunuz. Hı hı. E, çekilişte size hak çıkıyor ve size diyor ki işte bu ay için şu kadar indirimlik alışveriş yapma hakkı size çıkmıştır. Bir hediyemizdir. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yeter ki çekilişe girmek için ekstra bir bedel cebinizden çıkmasın. Ee, diğer bir sistemde ise bu çeki alabilmek yani indirim kupanını alabilmek için e, bir anket oluşturuluyor e, nasıl bir anket oluşturuluyor siz diyorsunuz ki ya ben şu ürünün işte e, %10 daha ucuz olmasını talep ediyorum e, diye bir e, başlık açıyorsunuz o sitede e, ve sizin e, bu demişiniz dediğinizin arkasında birileri de gelip bunu hem fikir olurlarsa Tabii bu birkaç kalem olabiliyor yani ben işte bardakta ucuzluk olmasını istiyorum siz tablette ucuzluk olmasını istiyorsunuz hı hı. E, ama bardakta ucuzluk isteyenlerin sayısı tablette ucuzluk isteyenlerin sayısından az bu durumda bu bardakta ucuzluk isteyenlere hediye kuponu altında işte e, diyor ki sizde 5 liralık 10 liralık bir e, indirim, indirim çeki verdik bu şekilde olabilir. Bu da e, caiz olmasına mani bir durum gözükmüyor. Çünkü tamamıyla bir anket usulü. E, siz önce oluyorsunuz veya bir talepte bulunuyorsunuz. Talepte bulunan sizin gibi birçok kişi olursa sayı olarak onların talebine cevap veriliyor Hı -hı. anlamı taşır. E, diğer bir e, bu hediye çekini temin etme yollarından e, biri de e, oyun dedikleri siz bilgisayarınıza bu kurumun göstermiş olduğu siteden veyahut da göstermiş olduğu birimden neyse bir oyun indiriyorsunuz. Bu oyunun işte günlük olarak şu kadar saat oynamak zorunluluğunuz var. Eğer oynarsanız yani aslında bu o kadar saat oyun içinde internet kalırsanız. üzerinden kalırsanız size hediye çeki veriyor. Bir böyle yapılıyor. Bir de oyunda belli bir merhaleye ulaşırsanız Şimdi şunu soruşturduğumuzda bu oyun paralı bir oyun mu yani bir bedel veriyor musunuz yok diyorlar oyunun indirilmesinde bir bedel yok ancak oyunda belli bir seviye yakalayabilme adına para harcama imkanı olabiliyor. Ee, nasıl oluyor? İşte siz orada bir karaktersiniz. Ee, o karakteri ilerletebilmeniz için alet adevata ihtiyacınız var. Ondan Ama alet alıyorsun. adevatı da sanal alemde maddi bir parayla satın alabiliyorsunuz. Yani aslında bir nevi bedel ödüyorsunuz. Hı hı. Gaye oyun oynamak değil, gaye oyunda belli bir merhaleye ulaşarak o hediye çekini kazanabilmek. Gerek böyle olsun, gerek bu şekilde değil. Sadece şu kadar saat oyunda kalmanız da yeterlidir densin. Bu oyundan elde edilecek olan hediye çeki bunun caiz olmayacağı. Hmm. Çünkü zaten oyun başlı başına problemli bir sistem olması hasebiyle bunun doğru olmadığını yine biz fetva kurulunda dillendiriyoruz, söylüyoruz. Bir diğer problemli hediye edinme yollarından bir tanesi de sualde ifade edildiği üzere satın alma metodu. Evet. Yani siz bu site yönetiminden işte hediye kuponu satın almak istiyorsunuz. Ee, örneğin 5 lira veriyorsunuz, 50 lira indirim kuponu alıyorsunuz. Ve belli bir tarihe kadar alışveriş yaptığınız zaman yapmış olduğunuz alışverişlerde belli bir limit tabi, belli bir kalem. Onlar da malum olacak. Size işte 50 lira bir indirim hakkı. Ama o 50 lira indirimi siz daha önceden 5, 5 lirayı liraydı. ödeyerek kazanmış oluyorsunuz. Alışveriş yapmazsanız o gidiyor. Veya onların tayin etmiş olduğu kalemde Aynen. alışveriş yapmazsanız yine gidiyor. Ee, yaparsanız o hakkı kazanabiliyorsunuz. Bir de bu şekilde bir kupon elde etme metodu var ki bunun da caiz olmadığını e, ifade ediyoruz. Niye? Ee, biraz niyesi üzerinde de durmak evet. isterim. Çünkü İslam hukukuna göre yapılan bir muameleyi Fıken bir kalıba tutturmak zorundayız. Yani bu ne aktidir? Bir alışveriş akti mi? Bir icare yani kiralama akti mi? Bir vekâlet akti mi? Ne aktidir? Bir komisyonculuk usulü mü? Üçlü bir örnekten gidecek olursak siz kurum olun. işte burada da sanal mağaza sahipleri olsun. Ben de müşteri olarak sizden bu indirim kuponunu satın alan kişi olayım. Satın aldığım zaman ben bu mağaza sahiplerinden işte o ürünü ucuza alabilme hakkına hı hı. sahip oluyorum. Burada aslında ben size para veriyorum. Paranın karşılığında sizden bir şey bekliyorum. Buna fıkıh dilinde makudunaleyh diyorlar. Yani akta konu olan şey. Satış aktı olsa da buna mebi derler, bu icara aktı, kira aktı olsa da bu bir menfaat olmalıdır. Peki sizden beklediğim veya sizden satın aldığım, veya sizi kiralayıp da kira mukabilinde sizden istemiş olduğum, talep etmiş olduğum şey nedir? İndirimdir. İndirimde ise resmi yani camit olarak bir rakamdır. Hı hı. Bunu şu şekilde yorumlama imkanımız olabilir mi? Siz ticareti çok iyi bilen bir insansınız, piyasayı iyi biliyorsunuz, ee, diyorum ki işte Suat Bey ben size 10 lira para vereyim, ee, bir ürünü alacağım ama o üründeki mal sahibiyle ben pazarlık yapamam, pazarlığı sen yap, pazarlık yapma mukabilinde ben sana bu ücreti vereceğim, şeklinde sizi kiralamam, caiz olur mu, bunun caiz olmasına mani bir durum yok çünkü hmm siz amelinizi ortaya koyuyorsunuz. Evet. Nedir o ameliniz? Gideceksiniz orada, e, kabiliyetinizi ortaya Pazar koyacaksınız. Kabiliyetiniz. Ticari kabiliyetinizi Hı. ortaya koyarak, insanlıkla ilişki kabiliyetini ortaya koyarak o ürünü ucuza almaya çalışacaksınız. He muvaffak olacaksınız veya olmayacaksınız. Benim istediğim rakama inecek veya inmeyecek ama önemli değil. Siz amelinizi ortaya koyduğunuz için ücretinize müstahak olacaksınız. Evet. Tıpkı ne gibi? Ben tezgahlar olarak birini, eleman olarak dükkanıma aldım. Sabah 8, akşam 8 burada dur dedim. Ücretin şu kadar ama durdu, hiç iş olmadı, satış olmadı. Önemli değil. Bu adam evet. ücretini alacaktır. Siz de pazarlığınızı yaptınız, ücretinizi alacaksınız. Ama bizim şu meselemize baktığımız zaman size verdiğim ücret aslında pazarlık yapmaya yönelik bir ücret değil. Şu şekilde biraz daha yalın anlamıyla ben size 5 lira para veririm. Karşılığında alacağım ürünü 50 lira ucuza alırım. İster o indirsin, ister indirmesin, beni ilgilendirmez diye cebinden verirsin veyahut da o kişi indirecek. Yani o zaman burada makudun aleh diye tabir ettiğimiz akte konu olan şey sizin pazarlık yapma ameliniz, eyleminiz Peki. değil. Belki bizatı rakam olarak o rakamın kendisidir düşüklük. Yani hmm. 50 lira para. 5 liraya mukabil 50 lira sizden istiyorum. Siz verin veyahut da o indirsin, beni ilgilendirilmez. Bu şekilde Hı -hı. yapılan bir akit anlayışı ortaya çıkar ki böyle bir akit ise fuken caiz var vârisledir. Evet. Yani açıktır bunun caiz olmayacağı. Dolayısıyla burada <gülüyor> kuponu ücret karşılığında satın alma tarzında yapılacak olursa bu indirim kuponları Hı -hı. ki internet aleminde bunun çok olduğunu görmekteyiz, duymaktayız ki bunların belli bir mevsimleri de var. İşte şu mevsime kadar bu mevsim Sezon sınırlıdır. Bilmem Sezondu, bilmem işte. neydi. Sezondu, şuydu, evet. buydu belki e, firma sahipleriyle de anlaşmalı bir şekilde bu yapılabiliyor. Biraz daha o mallara ravaç söz konusu olsun diye ama e, müşterinin vermiş olduğu ücret indirim hakkına sahip olmaya mukabil olacağı için bu da sabit bir rakam. Böyle bir akitte de problemli bir akit olacağı için bu şekilde indirim kuponunu yani bu metot ile indirim kuponu temininin caiz olmayacağını ifade ediyoruz. Dolayısıyla net olarak sualdeki ifade üzerine para verip indirim kuponu almak caiz izmi ev cevap caiz değildir. Hmm. Ama indirim kuponunu farklı metotlarla ki bu metotların meşru olanları da var. İşte alışverişinize mukabil vermesi gibi. 100 liralık yaptığınız verdi. Veya da, ve siz kaldı. çok fazla alışveriş yaptığınız için kurum size bir hediye verdi. Veya dediğimiz gibi siz bir ürünün ucuz olmasını talep ettiniz ve birçok kişiyi de bu noktada ikna ettiniz ee, ve sizin sayınız diğerlerinden nispetle daha fazla oldu. Böyle bir hak size temin edildi. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bir bedel vererek veya bir oyun oynayarak veya oyunda belli bir kare belli bir merhaleye ulaştırmak suretiyle olursa bunun caiz olmadığını ifade etmekteyiz. Bu tip sanal mağazalarda alışverişe yani bir satıcı olarak girmekte de sıkıntı yok değil mi hocam? Çünkü satış e, yapan kişi o kurumla anlaşıyor. Mesela sanal mağazayla anlaşma yapıyor. İşte diyor, her sattığımdan %2.5, %3 sana veririm diyor. Geri kalanı benim hesabıma yollarsın diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu sanal mağazaları bir pazar gibi düşünebiliriz. Yani mücessem bir pazar Hı -hı. gibi adam pazar sahibidir, bir alanı vardır. Ee, hani bu fuarlar yapılıyorlar ya, evet. fuarcıyla anlaşırsın, sen reyonunu kurarsın, rayonunda satış yaparsın. Ya ona aylık bir ücret verirsin veya fuarlık bir ücret yani sezonluk bir ücret verirsin veya satıştan komisyon verirsin. Bu artık örfe göre değişebilir. Dolayısıyla e, böyle sanal e, mağazaların bu tip firmalarla anlaşma yaparak orada ürünlerini pazarlamasında bir mahsur gelen anlamıyla yok. Ancak bunların kendi arasındaki sözleşmeler önemlidir. Yani bu sözleşmelerin bildiğimiz kadarıyla camit olmadığını, farklılık arz ettiğini bilmekteyiz. O yüzden bu konuda genelleme yine yapmayalım. Yani evet. E, teoride evet caizdir ama pratikte acaba nasıl bir anlaşma yapıyorlar kendi aralarında? Burada her bir e, kurumun kendine özel e, şahsına münhasır olarak fetva sormasını tavsiye ederiz. O sözleşmeyi de sözleşme nasıldır ki evet. aralarındaki anlaşma nasıl olacaktır? E, bu anlaşmaya göre e, akit şekillenecektir çünkü ama yani genel genel olarak baktığımız zaman yani kaba taslak baktığımız zaman olabilir pazar sahibinin pazarı var gidiyorsunuz orada ürününüzü satıyorsunuz sattığınız üründen onu komisyon veriyorsunuz günümüzde de buna dair örf olması hasebiyle bu fıkhen teoride caizdir ama dediğimiz gibi pratikte sözleşmeleri görmek elzemdir evet. ama sual onunla alakalı değil zaten sual hı hı. müşterilere yönelikti evet. müşterilerin de ekstra olarak hediye kuponlu bedel karşılığında satın alması Buna yönelikti ki bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da yine ticaretle alakalı. Bu arada geçen yine e, ticaret erbabı e, birkaç büyüğümüzle de görüştük. Onlar da şunu söyledi. Ticarette çok büyük yanlışlar yapıldığını özellikle e, hani ticaret konusunda ticari e, konularla uğraşan kişilerin daha çok bu fıkıh meselelerine dikkat etmesi gerektiğini. Çünkü etrafımızda görüyoruz dediler yani birbiriyle alışveriş yapan kişiler aralarında hiç doğru olmayan fıka aykırı, dine aykırı birçok şeyi gerçekleştiriyorlar. Evet, bu anlamda da e, değerli dostlarımızdan özellikle ticaretle uğraşanlardan e, bu anlamda fetvaya hani dikkat etmelerini ve bilmediği konularda da yine İsmail fıkı fıkıh fetvaatını arayarak da oradan öğrenebileceklerini hatırlatmış olalım. Yani şunu söyleyeyim, sözünüzü kesiyorum. Sağ olun hocam. İnsan buyrun. der ki benim bankayla işim yok der, faizle işim yok der, tefecilikle Hı -hı. işim yok der ama yapmış olduğu alışveriş fıkha uyan bir alışveriş değil ise fasit bir akitse fasit akit eşittir, faizdir. Evet. Ya bankadan gitmişsiniz, kredi çekmişsiniz, faiz vermişsiniz veya faiz almışsınız veya faiz Fasit bir akit yapmışsınız. Sonuç olarak Fa akit de eşittir, faizdir. Hı hı. Dolayısıyla e, yani bilmemek bu noktada mazeret olmaz. E, madem ki bir işle meşgul isin, o işin fıkhını bilmek zorundayız. Ki evet. ticaretle uğraşan kişilere özellikle bu noktada daha dikkat etmeleri gerektiğini hı hı. E, vurgulamamız lazım çünkü yapacağın alışverişte çok sen basit görürsün. Oysa fıkha aykırı bir davranışta bulunmuşsun. Elde ettiğin kazanç faiz olacaktır ve o kazançta çoluk çocuğunun gıdasını getirdiğin zaman işte bu çocuklar niye ağış oldu? Bu çocuklar niye istediğimiz gibi yetişmedi? Evde niye huzursuzluk yok? Niye dualarımız kabul olmuyor vesaire vesaire. Evet. Yani ve matamu haram ve meşrebu haram ve gıdye bil haram fenne istecabul ederik. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurduğu yani yediği haram, iyi haram, içtiği haram, haram ile gıdalanmış böylesinin duası nasıl kabul olunsun ki? Bu en basit olarak yani o haramın duaya tesiri. Bunun yanı sıra ibadetlerimizden tutun bütün hayatımıza tesir edecektir ki bu noktada ciddi anlamda titizlik göstermemiz gerekir. Yani yediğimiz ürünün bizatihi kendisinin helal olması önemli olduğu gibi o ürünü temin etme metodunun da helal olması önemlidir. Yani ürün helaldir ama siz haram yolda temin ettiniz yine haram olacaktır. Ürün haramdır siz helal yolda temin ettiniz yine haramdır. Yani her iki işlemede hem ürünün kendisi hem de o ürünü elde etme metodu yani ticari faaliyetinizde İslam'ın öngördüğü şekilde olmasının gerekliliği. Bu ciddi anlamda Müslümanların özellikle ticaretle iştigal eden Müslümanların gündemini meşgul etmesi gereken bir meseledir. Hocam şimdi burada özellikle hani alışveriş ticaret konusuna girdik. Ee, onun için sormak istiyorum. Biz de e, bu televizyon ajans sektörünün içinde olduğumuz için. Şimdi e, bu tip konulara çok dikkat eden, alışverişine dikkat eden e, tabii ki büyüklerimiz var. Ama e, bunlar mesela reklam konusunda şöyle düşünüyorlar. İşte biz kendimiz artık kurumsal bir firma olduk kendimizi daha da tanıtmamız lazım geliştirmemiz lazım. Bu anlamda işte X kanalına reklam veriyoruz. İşte bilmem şu ajansa çalışıyoruz burada herhangi bir sıkıntı olmaz diyorlar. Ama baktığımız zaman o reklam vermiş oldukları kanallar veya firmalar ajanslarda bizim dinimize uygun olmayan birçok içerik yer alıyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim Allahü Teala Hazretleri bizlere zengin olmamızı emretmiyor. Büyük iş adamları olmamızı emretmiyoruz. ...dini yaşamamızı emrediyor. Evet. evet, Müslüman kuvvetli olacak, Müslüman dirayetli olacak. Çünkü Müslüman dirayetli ve kuvvetli olduğu zaman zekat ser gibi müesseseler ile insanlıkta kalkınacaktır. Ama bunu yaparken, yani bir taraftan iyi bir konuma hizmet ederken, ...dini yaşama noktasında veya gayri İslami noktalarda hizmet etmede kişi kendisine bunu mazeret göstermesi doğru olmaz. Hmm. Dediğiniz gibi ben bir firma oldum. Kurumsal bir firma Hı. oldum. Büyük bir firma oldum. Bu güzeldir. Bir Müslümanın böyle bir konuma ulaşması elbette e, takdire şayandır. Ancak... Böyle olduysam o zaman kendim daha farklı kesimlere de hitap edebilme adına artık kabuğumu kırmam gerekir. Genelde söylenen ifadeler evet. bunlar. E, kır kabuğunu ama nasıl kıracaksın? Kabuğunu kırmaktan kastettiğin nedir? Kabuğunu kırmaktan kastettiğin İslami olmayan hatta belki de İslam aleyhine çalışan kişilerle birliktelik mi? Hayır böyle olmamalıdır. Onları belki hukuksal anlamda işte benim dediğiniz gibi X kanalıyla birlikte gözükmem veya onun kanalına reklam vermem belki hukuksal olarak, icare aktı olarak baktığımız zaman sahiptir diyebiliriz. Ama diğer taraftan benim taşımış olduğum bir misyonum var, benim bir vazifem var. Benim temsil ettiğim bir kesim var. Ve ben onlara bu şekilde bir ifadede bulunmamla veya böyle bir akite girmemle eğer kalkındırıyor isem bu günahta yardımlaşma olmaz mı? Veya o kişinin günahını teşvik etmiş olmaz mıyım? Bunu sıklıkla kişi defalarca kendine sorması gerekir. Çünkü Allah muhafaza belli bir zaman sonra insan asimile oluyor. Artık alışkanlık haline geliyor. Önemsemez. Sonra bakıyorsun ki ya falan firma Müslüman bildiğimiz tanıdığımız firma hiç olmaması gereken İslam'la alakasız olan bir takım programların sponsorluğunu yapabiliyor. Evet. Orada reklamında boy boy reklamlar gösterebiliyor. İlk başta olsun mu olmasın mı çok tereddütleri belki vardır ama aradan zaman geçtikten sonra belki bu artık kale bile alınmamış bir hale geliyor. İşte bu ünsiyettir. Alışkanlık Çeviri o yüzden alışkanlıklarımız her zaman İslami temeller üzerinde olmalı. Gayri İslami şeyi bir kere yapana kadardır. Yaptıktan sonra devamı o gel. devamı gelir Allah muhafaza. Bu konuda daha titiz olmak Hı. güzel olur ki size de teşekkür ederim. Bu gibi meselede temas etmek hakikaten Hı. önemliydi. Hı. Belki şu anda dikkatimizden kaçmıştı ama Hı. bu noktada dikkat etmek lazım. Yani görüyoruz, biliyoruz İslami firma, sahiplerini tanıyoruz. Ama bakıyoruz hiç olmaması gereken yerlerde gözüküyor. Hiç olmaması gereken programların işte arka planlarında reklamlarını yapıyor. Bu hiç hoş olmayan manzaralardır. Yani bizim özellikle reklamcılarımızdan veya ajanslardan dönüşlerde yani siz dini kanalsınız çok izlenmiyorsunuz. Bu yüzden size reklam veremiyoruz diyenler çok var. Öbür tarafta ya biz burada kardeşim kendimizi tanıtıyoruz orada da tanıtmamız lazım gibi çok kelimeler kullanılıyor ama dediğiniz gibi helal mi haram mı veya Nereye biz destek oluyoruz? Nereye sponsor oluyoruz? Bunlar çok fazla düşünülüyor. Bütün oluyor. olarak bakmak lazım meseleye. Tek yönüne bak. Yani sırf tanıt tamam. tanıtmanda da problem yok. Ama, Ama kimi ayağa kimi kalkındıracaksın. Ve hangi e, kanaldan, hangi yoldan kendini tanıtıyorsun? Meşru mu gayri meşru mu? Bunları da iyi vurgulamamız gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da. E, kuyumculukla alakalı altın veresiyesinin haram olduğunu öğrendik. Ama bunu kimse dile getirmiyor ve şu an bütün kuyumculuk sektörü bu şekilde çalışıyor. Bu konuyla alakalı bir cevap verir misiniz? Aslında biz bu konuları defalarca farklı hmm. programlarda dile getirmiş idik. Ee, İslam fıkında alışverişin her birinin ayrı bir hukuku var ki Altın alışverişlerinde veya döviz alışverişleri ise özel bir başlık altında yani sarf akti şeklinde nitelendirilir ve o şekilde değerlendirilerek özel hukuka tabidir. Bu özel hukuktan bir tanesi de veresinin olmamasıdır. Yani vadenin olmamasıdır, peşin olmasıdır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, altı kalem mal hakkında buyurduğu üzere ha en vaha yeden biyet farklı rivayetlerde elden ele peşin olarak al ver şeklinde olmalı. Bu bağlamda burada vadenin kesinlikle caiz olmayacağı. Ama bir noktaya vurgu yapmak isterim. E, şunu karıştırmamamız lazım. Bazı altın veya gümüş atölyeleri var. Bunlar altın alıp satmıyorlar, altın işliyorlar. Siz kuyumcusunuz, mağazanız var. Bu atölyeye işte belli bir gram veya belli bir kilo altın getiriyorsunuz. İşte bunu bileziğe çevir, bunu kolyeye çevir, bunu şu takıya veya bu takıya çevir. Bu da bunu, bu işlemleri yapıyor. Bu işlemleri yapıyor ama sizin altınınızın üzerinde yapıyor hı hı. ve sizden bir ücret alıyor. Bu ücret ameline mukabil bir ücrettir. Size bir şey verip bir şey almıyor. Peki bu ücrette vade olabilir mi? Bu ücrette vade olabilir. Hmm. Yani siz ha işte bir porsenel getirip de bunu bardak haline getirmemi benden talep evet. ettiniz. Ha bir altın getirip de bu altını benden kupa haline getirmemi talep ettiniz. Benim sizden talep edeceğim, isteyeceğim ücret amelimin karşılığı. Size bir şey verip bir şey almak değildir. Hmm. Dolayısıyla burada benim alacağım o ücretin vadeli olmasında bir sıkıntı olmasın. Evet. Ama altın satıyorsam siz de altını para karşılığında benden satın alıyorsanız işte burada vade sıkıntı yani olacaktır. Mesela malzeme de sizde, işçilik de sizde siz ondan satın alıyorsunuz. Satın alıyorsun. O zaman burada vade, vade olmayacak. Olmaz. Bunun peşin olması gerekir. Sadece e, kuyumcuların işte e, altın e, imalatçılarından alması değil müşterilerine yansıtması da aynı bu kabildendir. Yani bir müşterisi gelip de işte ben şu altını senden 10 liraya alırım ama param yok. Tamam önemli iki gün sonra var, 3 gün sonra var, bir hafta sonra ver şeklinde olması da caiz değil. Tabi burada bazıları şöyle bir yol izliyor. Bunu da daha önce defalarca konuşmuştuk. E, geliyor işte bir ürün alacak e, altın ürünü alacak e, kaç para işte bin lira bin lira parası yok ya diyor ben kart çekeyim diyor vadeli soru ödeyim e, bu da caiz olmayacaktır peşin olması gerekir ha, kartta hesapta para var para direktmen transfer olur olmaz bunlar bahsediyor bunlardan şu an için bahsetmiyorum ama direktmen kredi kartıyla yaptığını düşünecek olursak bu kesin bir vadedir e, kuyumcu diyor ki yok diyor bu caiz olmaz e, ne yapayım ben sana kasadan borç vereyim bin lira Al bu bin lirayı sana borç verdim, karza hasen olarak. <gülüyor> e sen bu borçla şimdi benden bu altını peşin olarak satın al. O kişi de veriyor bin lirayı, altını ona veriyor, Alışverişi peşin olarak yapmış oluyor. Peki benim şimdi senden bin lira alacağım var, onu da ver kartınla çekeyim, kredi kartınla. Bir ay sonra bana ödeyeceksin. Hmm. Şeklinde bir hile, bir çare, bir yol arama ihtiyacı olabiliyor. Ama burada da kaçırılan başka bir mesele var. O kuyumcunun veya o dükkan sahibinin size vermiş olduğu borç hangi mahiyette, hangi niyetle verilen bir borçtur? Niyet önemli. Yani e, borç müessesesi İslam hukukunda çok önemli bir müessese ve masum bir müessese asla bir şaibenin karıştırılmaması gereken bir müessese. Ya da menfaatin. Hatta böyle olduğundan dolayı borç Allah rızası Hı. için verilen borç nafile sadakadan daha faziletlidir. Yani bakın veriyorsunuz ama alma niyetiyle, almak gayesiyle veriyorsunuz. Öteki meccha'nın Allah için veriyor, alma niyeti yok. Sizin yaptığınız ondan daha faziletli olacak. Böyle olduğundan dolayı o borçta borcu veren kimseye asla ve asla dünyevi anlamda bir menfaat dönmemelidir. Ve küllü karzın cerre nefvan fe verriba ki hadis-i şerifi fukanın kural olarak kabul ettiği bir kural, bir dabıta bir borç vermek ki menfaati celbediyorsa veren kişi açısından bu faizdir. Şimdi o kuyumcu size kasadan çıkarttı bin lirayı verdiği zaman borçlular Allah razı olsun deyip onu alsanız yandaki kuyumcudan altına alsanız müsaade edecek mi? Veyahut da size böyle bir borç verecek miydi? Vermeyecek. Kusura Oradaki bak, gaye kasada nedir? para yok diyecekti. Gaye nedir? Bu borcu veriyorum, benden satın al diye. Hmm. Yani menfaati celbeden bir borç verme sistemi. Ee, bu da aslında caiz olmayan farklı bir e, problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne olursa olsun meseleyi peşin olarak yapılmalı. Madem ki altın işi yapıyorsak, hmm. bunun fıkhını da bilmemiz gerekir. Ve bunun fıkhına göre o ticari faaliyeti göstermemiz gerekecek. Bir yani. de şöyle bir şey yapıyorlar hocam, bunu da yeni duydum. Bir 25 gram mesela diyelim ki bir künye aldı ondan sonra gidiyoruz işte kuyumcuya diyoruz ki kaç para işte diyelim ki 3 bin lira 5 bin lira bir fiyat verdi o anda bakıyorsunuz cebinizde o kadar para yok işte 2 bin lira ödeyeyim 2 bin liranın karşılığı kaç gram mesela diyelim ki 15 gram İşte geri kalan 5 gramı da daha sonra ödeniyorsun ama o 20 gramlık şeyi alıyorsunuz künyeyi 5 gramın parasında işte bir ay sona geldim. O anda altın kaç paraysa, o fiyat üzerinden ödeyim diyor. Evet. Bu nasıl olur hocam? Şimdi burada iki problem var. Birinci problem altın vadeli satma netice itibariyle. Çünkü 20 gram altın satıyorsunuz, kişinin cebindeki para 10 gramı karşılıyor. Hı hı. 10 gramın parasını veriyorsunuz. Geri kalan 10 gramın parasını ise bir ay sonra vereceğini diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada o 20 gramlık altının 10 gramı peşin 10 gramında vade olacağı için vadeden dolayı riben nesa, vade faizi var. Bu caiz olmama yönü. Başka bir problem de altın olmasaydı bu bir ürün olsaydı. Yani vadenin meşru olduğu bir ürün olsaydı, evet. vadeden kaynaklı olarak sizin ödeyeceğiniz ücretin meşru olması var. Evet. Yani e, şu andaki fiyatı 20 lira. 10 lirasını peşin veriyorsun. 10 lira borcun var. Bir ay sonra vereceksin. Problem değil. Kesin bir Ama sen bir ay sonra 10 lira vermeyeceksin. Bir ay sonra o ürünün değeri neyse onu bana vereceksin. Hmm. Yani artabilir de eksilebilirdi. Bu ise semendeki meçhuliyet olur ki. Hani fıkhına göre semen satın bedeli demektir. Satın bedelindeki meçhuliyet aklın faslı olmasını gerektirir. Bu ayrı bir problemdir. Evet. Yani vade zaten caiz değil. Artı vade caiz olmadığı gibi... Vadeden kaynaklı fiyatın da meçhul olması söz konusu ki hmm. e, Ademul Cevaz ikiye katlanacaktır ki zaten bir tanesi yeterliyken ikincisine hacet bile kalmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza devam edelim hocam. Bu da e, son zamanlarda özellikle yaygınlaşan durumlardan bir tanesi. CSM şirketlerinden taahhütlü cep telefonu almak caiz hmm. midir hocam? Yine e, fetvadaki Hoca Efendiler ile e, konuştuğumuz meselelerden bir tanesidir. Bizim haftalık olarak periyodik toplantılarımız oluyor. E, gündeme dair, gelen suallere dair veya tehir edilen sorular oluyor. Veya sözleşmeler oluyor. <gülüyor> Araştırmamız gerekiyor. Burada o yaptığımız araştırmada e, sağ olsun Hoca Efendilerin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda e, iki şekilde olduğunu biliyoruz birincisi işte bir operatör, bir firma. Siz onun müşterisisiniz. Yine örneklendirelim. Siz operatör olun. Ben sizin müşterinizin olayım. Bana diyorsunuz ki işte şöyle bir ürünüm var telefon. bunun piyasa değeri 2000 lira. Bunu sana ben işte 1500 liraya ayda şu kadar şu kadara veririm. Sen benim müşterim olduğun için diyorsun. Güzel ama bir şartım var diyorsunuz siz. Nedir o şartım? E, i̇ki yıl tavu edeceksin. Yani iki yıl e, bir başka operatöre geçiş yapmayacaksın. Öyle olursa 1500 lira. Ama eğer iki yıl dolmadan geçersen, bunun fiyatı 2000 liraydı ya. Ben 500 lira bir indirim yapmıştım. O 500 lira farkı isterim diyor. Hı hı. Artı bir şey değil. Normal malın değerini isterim diyor. E, burada şimdi ödemeyi biz size yapabiliyorum. Bu bir birinci şık. Bir de ödemeyi bankaya çevirebiliyorsunuz. Yani 1500 liraya bana bunu veriyorsunuz, aylık olarak ödemek ise A bankası, B bankası. Şimdi eğer sisteme banka girmeyip de direktmen de olursa, bankayı biraz sonra konuşacağız. Hı -hı. Eğer direktmen sizde yani o CSM SM şirketiyle. şirketiyle olacak olursa bunda bir sıkıntı olmaz. Yani faturayı ek diyor mesela 50 100 lira. Evet. Niye bunda bir sıkıntı olmaz? Çünkü ben sizin müşterinizim. Ve size iş yapıyoruz. Yani ben sizin hattınızı kullanıyorum ve size aylık ücret ödüyorum. Ve buna mukabil bana diyorsunuz ki 2000 liralık ürünü sana 1500 liraya veririm. Ben de 1 yıl veya 2 yılda kalmay şartıyla. Ama 2 yıl öncesinden çıkacak olursan o sana hediye olarak vermem verdiğim 500 lirayı geri, geri alırım isterim. Hı. Yani almadığımı alırım demek istiyorsunuz Ama 2 yıl sonra zaten iş bitmiştir. İster çıkarsın ister çıkmazsın. Bu şart normalde evet akdin gerektirmediği bir şart olsa da bu şarta dair günümüzde bir örf olduğu için aktif fahsız eden bir şart değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu ürünü, 2000 liralık ürünü size 1500 liraya sattım demiş oluyorsunuz vadeli olarak ve aylık olarak ben ücreti veriyorum. Ama demiş olduğunuz şarta riayet etmemem durumunda o 500 tekrardan benden talep ediyorsunuz. Hı hı. Tıpkı ne gibi? Hani biliyorsunuz devletin e, özürlü olan e, mazeretli olan, işte engelli olan vatandaşları araçlarda bir ÖTV indirimi oluyor. Evet. E, i̇şte diyor ki %90 veya %95'in üzerinde e, bir mazeretiniz varsa, bir engeliniz varsa işte e, sıfır olan araç, onun da belli limitleri var. işte motoru şöyle olacak, e, bedeli şu kadarı aşmayacak. Böyle bir araçta ben senden MTV ücretini talep etmiyorum. Şey, ÖTV'yi evet. talep, talep etmiyorum. İşte aracın fiyatı e, diyelim ki 200 liraysa işte 120 lirasını veriyorsun. Geri kalanı e, devletin alacağı vergiydi. De, o vergiyi senden almıyor. Ama şart koşuyor. Diyor ki 5 yıl içinde bunu satamazsın diyor. E, satarsan ne olur? Senden almadığım ücreti alırım diyor. Hmm. Sanki burada da operatörde diyor ki ben senden bu indirimi yapıyorum ama şartım 2 yıl. 2 yıl içinde eğer satacak olursan veya çıkacak olursan Aynı minvalde. Ben senden bu ücreti talep ederim. Hı. Bu sadece cihaz satmada değil. Bu e, operatör operatörlerde e, size tanımış olduğu paketlerde de aynısı evet, var. Aynısı var. Yani işte paketin normal fiyatı diyelim ki 100 lira. Ama diyor ki sen taahhüt ver diyor. Sen 50 liradan kullan diyor. Hı. Aynı pakete, aynı dakikaları, aynı interneti, aynı SMS'yi. Ee, ama bir yıl veya iki yıl taahhüt edeceksin. Eğer çıkarsan ne olur? Çıkarsan normal paketin değeri kaç parası onu alacağım. Yani geriye dönüp onu alacağım. Sana verdiğim indirimlerin hepsini de geri Aldım. alacağım. Yoksa artı sana bir şey yüklemeyeceğim. Evet. Bu birçok yerde artık örf haline geldiğinden Hı. dolayı bu şart akti fahsız eden bir şart değildir diyoruz. Hı. Çünkü şartın örfleşmesi durumunda normal müfsiz şart olma konumundan çıkacaktır. Bu hemen hemen bütün klasik kaynaklarımızda var olan ifadelerdir. Hı. Bu ama dediğimiz gibi ücreti sana ödüyorsam. Evet, Peki bankaya ödüyor. ödüyorsam ne olur? Bu durumda ikili bir işlemden bahsediyorlar. Bankaya ödediğim zaman siz bana belli sözleşmeler imzalatıyorsunuz. O sözleşmelerinin bazısında bankadan ben bir nevi kredi çekmiş oluyorum. Hı hı. Yani işte 2000 liralık bir ürünü normalde peşin olarak 1500 veya 1000 lira kredisini çekiyorum ve bankaya ben bunu 2 yılda işte e, 1500 çektiysem 2000 bilmem. lira olarak ödemeyi taahhüt ediyorum. Ha, bu işlemleri ben bankayla birebir yapmıyorum. Size vekalet veriyorum. Siz benim namı yapıyorsunuz. Hı -hı. Ama netice itibarıyla ben bankadan kredi çekmiş oluyorum. Bunu da şöyle tespit edebiliriz. Sizin bankayla olan diyalogunuz, yani ürünün fiyatı 1,5 liraya bana satıp da bankada size direktmen 1,5 lira verdiyse problem değil. Ama e, ürünün fiyatı bir buçuk dediği halde banka size bir lira vermişse ve ben bankaya bunu bir buçuk lira ödüyorsam o zaman o sözleşmelere tek tek bakmak lazım. Hmm. İ, i̇mzaladığın sözleşmelere O sözleşmelerin içinde bankadan kredi çekme noktasında bir imza, bir geçerlilik söz konusuysa o zaman bildiğimiz bu klasik bir kredi çekmedir. Evet. O yüzden burada e, uyarmamız gereken nokta şu. CSM şirketleriyle yaptığınız anlaşmalarda bu tarzda anlaşmalarda borcunuz faturaya yansıyarak direkt men firmaya mı veriyorsunuz? Yoksa farklı bir bankaya mı sizi yönlendiriyorlar? Bankaya yönlendiriyorlarsa illaki sözleşmeleri görmeniz, okumanız gerekir. Kredi çekme noktasında bir vekalet veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Ama yok. Ben cihazı firmadan satın alıyorum ve borcum da benim firmayadır. Sadece erken çıkmam durumunda e, kestiği o indirimleri tekrardan e benden yapmış. talep ediyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Geçen gün öğrendiğim şey üzerine hocam. GSM e, şirketine soruyorum. Mesela 2000 telefon vadeli işte aylık 100 lira taksitte 2500 liraya geliyor. Evet. Vadeli satış yapmış oluyor. Normal vadeli satış. Ama sana verirken telefonu ilk imzaya attığınız anda diyor ki bu ayki faturanıza diyor 30 lirada diyor damga pulu vergisi diyor. Yansıtılacak diyor. Evet. Bu da hani dosya masrafı gibi mi Şimdi oluyor? şöyle bir şey... Ee o vergi bizzati CSM şirketinin cebine girmeyip de Devlete devletin gidiyor. ondan talep ettiği bir şey sonda yapılacak evet. bir şey yoktur. Çünkü devlet e, neticede bir müessese hı. yani e, veyahut da bir otorite yapılan her bir akitten vergisini alacaktır. Hı hı. Ve ben bir CSM şirketiyle bu bağlamda bir anlaşma yaptıysam bu da bir alışveriş olarak devlet kararlarına girmiş olacağı için devlet buradan vergisini alıyor. Evet. Verginin ismi işte pul vergisi, şu vergisi, hı. bu vergisi önemli değil. Yani bu vergiyi de siz ne yapıyorsunuz? Bana yansıtıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bu bir akit olarak değerleniyor. Yani akitte bir semen olarak hı. değerlendirilmeyebilir. Hı hı. Hani ben şu anlamda hani dosya masrafında kredi demiştiniz ya Anladım. içine katın. Ama önümüzdeki şey o finans kurumlarının hani dosya masrafı diye şeklinde ifadeleri e, devletin ekstra yüklediği bir vergi olarak değil. O hmm. tamamıyla e, hani reklam, şey. reklamda e, insanları rahat çekebilme adına söylenen ifadeler. Bunu ben e, bir Şube müdürüne dillendirmiştim. Ya yani niye artı dosya masrafı söylüyorsunuz? İşte biz %2 fark alıyoruz deyin. %2,5 fark alıyoruz deyin. E, kardan. Artı dosya masrafını ne diyorsunuz? O zaman diyor ki e, o rakam yükselecek. %3 olacak. Oysa diğer bankalar işte %2, %1, %0.5 evet. e, bu durumda bize hiç uğramaz. Ama biz men e, vereceğimiz nedir? %1 diyoruz. %2 diyoruz. O hoşuna gidiyor. Geliyor. Geldikten sonra artı dosya masrafı onu bir kere oturtmuş oluyoruz diyor masaya. E, o pazarlık aşamasında bir şekilde expansiyon edilebiliyor bir şekilde kabullenebiliyor. Bu şekilde bir ticari olarak bir manevradır. O yüzden biz diyoruz ki o dosya masrafı falan olmaz. Sen bir ürün satıyorsun. Sattığın ürünün karşısında bir bedel alıyorsun. Evet. Aldığın bedenin şu şurası budur, burusu bu denmez. Bu ürünün bedenin tamamı budur artı demez Yani işte 10 lira artı 2 değil 12 lira. 12 lira. Ama burada pul dedikleri veyahut Belgi da işte vergi hocam. dedikleri ya o benim param değil. Onu devlet alıyor. Hı -hı. Onu oraya ödeyeceksin. Hani şu anda sıfır bir araç aldığınız zaman işte bunun e, MTV'sini ÖTV'sini, ÖTV'sini devlete yatıracaksınız demesi Gibi. gibidir. Yani o bayinin istediği bir rakam değil. Bayinin tamam. istediği rakam arabanın reel asıl değeri. Neyse o. Tamam hocam. Bir diğer sorumuza geçelim. Fare, kurbağa, kaplumbağa ve sürüngen olan yılan, solucan gibi hayvanlar İslami usulü göre kesilirse ya da tabaklanarak derilerinden faydalanılabilir mi? Ayrıca yılan gömleklerinden de istifade edebilir miyiz demişler hocam? Şimdi teskiye dediğimiz bir olay vardır ki teskiye İslami usullere göre bir hayvanı boğazlamak demektir. Bu da iki türlü olabilir; ihtiyari ve cebri. İhtiyari e, kesebilme imkanım olan hayvanlar işte koyun, keçi, sığır gibi, deve gibi hayvanlar yani insanlarla ünsiyeti olan hayvanlar bundaki tezkiye hakiki anlamda ihtiyari olmalıdır. Cebri tezki ise av hayvanı. Yani yanına yaklaşamayacağımız veya yakalayamayacağımız bir hayvan. işte geyikli, ceylandı vs. Hmm. Bunlar da ise işte ok veya da bir takım yaralayıcı aletlerle onları uzaktan vurmak. Yani vurduk, ölmedi yanına vardığımız zaman hala ölmediyse orada ihtiyari tezkiye yapmamız gerekir. Etinin helal olabilmesi hmm. için veya temiz olabilmesi için. Şimdi veya tabirini kullanıyorum şundan dolayı. Eti yenen bir hayvanın tezkiyesi Etinin helal olmasını gerektirir, artı temiz olmasını gerektirir. Ama eti yenmeyen bir hayvanın teskiyesi ise, yani diyelim ki işte kurt, kurtu yakaladınız, besmeleyle boğazını kestiniz diyelim ki varsayım olarak. Bu da bir teskiyedir İslam usullere kestiniz. Ama eti helal olmaz çünkü eti evet. zaten e, haram olan hayvanlardandır. Yani eti yenen hayvan değildir. Ancak o teskiye ile onun necasetliliği gider mi gitmez mi noktası vardır. Hmm. Bu noktada Hanefi kaynaklarında denir ki tabaklanmak suretiyle etit e, derisi temiz olan hayvanlar teskiye ile de derisi temiz olur. Hımm. Tabaklanmak nedir? Tabaklamak e, derin, e, bir nevi deriyi kurutmaktır. Hı hı. Yani üzerinde e, var olan o yağları, düsüm dedikleri, o e, et parçacıkları kurutarak ya kimyasal bir takım maddelerle bunu yapılır veya eskiden işte tuz, tuz sererlerdi boyunlu. veya güneşe sererlerdi. O şekilde o derinin e, bozulmasından korunacak bir hale ulaşması. Hı hı. Hanefilerdeki tezkiye biraz daha farklı. Şafiler e, işte kıllarının da giderilmesini şart koşar teskiede. Ama hanefi mezhebine göre kurutulması, tuzlanması veya günümüzdeki gibi bir takım kimyasallarla da e, o e, deri tabaklanabilir. İşte diyor ki derisi tabaklanması mümkün olan. Örneğin bir ayı postunu tabaklamak mümkündür. Tabakladığınız zaman temiz olur. Hı -hı. O zaman o teskiyle de temiz olur. Yani İslami kurallara göre, İslami usullere göre boğazlayacak olsanız, o zaman da deriğine temizdir. O zaman kural burada şöyle olacaktır. Tabaklanması mümkün olan bir deri, o deri sahibi olan hayvanı İslam usullere göre boğazladığımız zaman deri yine evet, temiz, temiz olacak. olacak. Ha, ama akan kanı, işte vücudundaki diğer necasetler o müstesna. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Peki soru burada e, sürüngenlerden bahsediyor yılan ve ser gibi hayvanlardan bahsediyor. Bunların derileri tabaklanabilir mi tabaklanmaz mı onu tespit etmemiz gerekir. Genelde klasik kaynaklarımızda e, yılan derisi için der ki tabaklanmayı kabul etmez, tabaklanamaz yani. Hı hı. Ama tabaklanamaması vakayı haber sadedindedir. Yani nasıl vakayı haber? Çünkü yılan derisi ince olduğu için o dönem itibariyle tuzlanması, işte güneşe serilmesi, onun e, yok olması, yok erimesi anlamında olacak. Dolayısıyla tabaklanmayı kabullenmiyordur. Kabullenmediği için tabaklanamaz. Yoksa şeran tabaklanmasına aykırı bir durum olduğu için değil. Evet. Hatta e, hınzır hariç, yani domuz hariç hiçbir hayvan yoktur ki derisi tabaklanmak suretiyle temiz olmasın. Her hayvanın derisi tabaklanırsa temizdir kurt da olsa affedersiniz köpek de olsa tilki de olsa ayı da olsa bu böyledir. Tabaklanırsa temiz olur. O madem ki tabaklanarak temiz oluyorsa teskele de olur hmm. ama tabii bu gibi sürüngenlerde teske mümkün değildir. İyi. Dolayısıyla bunlar da tabaklanması gerekir. Ha, günümüzde peki tabaklanabiliyor mu bu ürünler? İşte e, bir takım kimyasallarla deriyi yıpratmadan eskiden olduğu gibi işte güneşlemeydi tuzluk değil de bir takım kimyasal maddelerle bu yapılabiliyor ise ki yapıldığını biliyoruz, duyuyoruz. Dericiler tarafından hmm. bu söyleniyor. O zaman bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ama orada tezkiye olayı olamayacağı için bildiğimiz klasik tabaklama usulüyle bu hmm. Derinin bozulmayacak bir konuma gelmesiyle bunu kullanmakta bir mahsur olmaz. Dolayısıyla işte yılan derisinden kayış yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Bunu bir Müslümanın kullanması uygundur, değildir. Bu bir asidigar, ondan bahsetmiyoruz. Ama necis olur mu? Necis olmaz. Eğer Aynen. tabaklanmışsa. Peki eski kaynaklarımızda tabaklanmaz demesi nedendir? Tabaklamayı kabul etmemesi. O zamanın e, bilimi onu tabaklayamadığından dolayı. Hı. Ama şu andaki daha e, teknolojinin ilerlemesiyle e, belli alet ve edevatlarla bu yapılabiliyorsa bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Son bir soru soracağım hocam. Onunla programımızı nihayetine erdireceğiz. Baya bir sorumuz var ama. Erkeğin eşine arka yoldan cinsi münasebette bulunması haram diyebiliyorum. Peki yaklaşma dediğiniz sadece makata girmek mi yoksa o bölgeye hiç dokunmamak ya da avret yerlerinin hiçbir şekilde temas etmemesi mi? Ee, bunu kapalı bir şekilde ifade edelim. Bizatihi evet. bildiğimiz <gülüyor> cinsel münasebettir. Yani normalde bir erkeğin hanımıyla birlikteliği aralarında herhangi bir perde yoktur. Her halükarda beraber olabilirler. Ancak münasebetin bizatihi o fiziksellilik ise arka yoldan olması caiz değildir. Evet. Bunun haricinde başka bir şey demeye gerek yoktur. Evet hocam. Bu soruyla birlikte de programımızın sonuna geldik hocam. Son olarak dua babına neler söylemek istersin? ölmüşlerimize rahmet eylesin Anladım. diyelim. Onları bol bol hatırlayalım bu vesile de ruhlarını inşallah birer Fatiha'da okuyalım. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı ilmihaletlalegül.tv.com.tr ve yine lalegül.tv WhatsApp adından bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sizler için hazırlamış olduğumuz ilmihal.com.tr sayfasından program tekrarlarımızı yeniden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz emanet olun. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.